Bu hafta İnci'den Kültür'de ve işte bu yandan The Train Song şarkısıyla girdik. Geçen haftadan e, yazarlık konusunda kalmıştık. Bayağı da hararetli bir noktadaydık. E, yazar nedir? Nasıl yazar olunur? Yazarlık denilen şey bir kurum olarak tarihsel oluşmuştur gibi böyle spoilerlar vereyim. Geçmişe dönerek spoiler nasıl veriliyorsa. E, bu hafta biraz daha işin o son bitirirken yaratıcı... Yazarlık ve yaratıcılık başlığına geçiş yapalım diye düşündüm. Sen program girişlerinde niye adımızı söylemeyi unutuyorsun? Ya herkes biliyordur artık bu Korkuyor saatten musun? sonra. Aa, marka değeri diyorsun. E artık yazar ya... olarak. Arasınlar. Programcı olarak. Hı? Peki. Tamam. Şimdi ne diyordum? Yaratıcılık. ha. Ee, bir yaratıcılık kendisini affetmesi insanın e, hani Şirk çok şaşırtılır. Mı? Ama bir yere kadar. Nasıl? Ee, sonuçta e, Tanrı ile paylaştığı sıfatlardan biri aslında. Yaratıcı olma. Sübüt sıfatlar olarak adlandırılan sıfatlardan biri. Ee, i̇nsan da aslında e, kendi çapında yaratmaya müktedir. Ama bu daha çok e, bir araya getirerek, kolaj yaparak, yoktan var, de, var ederek değil ama olanı e, harmanlayarak işte dilde aslında böyle bir şey yani e, kelimeleri harmanlayarak en e, gözüme gelen görsel örneksi ise aslında yemek yapmaktır yani bir sürü evet. doğadan şey topluyorsun onların o hallerini bozuyorsun değiştiriyorsun e, hatta bir bir hatta çürütüyorsun zaman zaman evet. değil mi e, kimya mesela yine aynı şekilde ve bir şey çıkarıyorsun ortaya ve diyorsun ki bunu ben yaptım bunu ben yaptım ama bu yapmak aslında çok e, şey bir şey aslında aciziyeti de görmek lazım. Sen yapmış olmuyorsun ne yapmış oluyorsun? Onları bir şekilde bir araya getirip bir şey ortaya çıkarmış oluyorsun. Yani, yani yoktan. yapmış oluyorsun. Evet, ama yoktan var yani etme kompozisyonu olmuyor. kompozisyonu sen yapmış oluyorsun. Aynen kompozisyon şeyi burada aslında tam güzel bir karşılık buluyor mana olarak. Ee, sonra bu yaratıcı olarak kendini bu sıfatı atfettiğin vakit küçük tanrıcık oluyorsun bir nevi. Ve bunun altına isim yazmasan da olmaz gibi geliyor bana. Çünkü buradaki e, hikaye direkt e, benlikle ilgili bir noktaya geliyor. E, kişinin e, kendi benliğini oluşturması noktasında e, bu küçük küçük üretimlerin, yarattığı ufak şeylerin e, bir öz saygı kazandırması gibi bir durum söz konusu. E, bunun altına o yüzden ben olarak isim yazıyorum. Ve böylece aslında e, öz saygımı, herhalde ki bu beğenilen bir şey olduğu müddetçe e, öz saygımı da e, devamlı aslında şey yapmış oluyorum. Beslemiş oluyorum. Şimdi, yani çocuğuna kimlik çıkarmak gibi, gibi şey bir, şey. bir şey. Yani Oraya anne baba adını yazmadan Yazarsın. etmiyoruz. Kesinlikle aynı şekilde. Çocuğa isim koyanız aslında. Yani en şey de bu. E, üretimimize yani bir nevi e, ya da yaratımımıza. E, isim koyan ve hatta kimi zaman e, maalesef onu çok fazla projelendiren bir anne baba da olabiliyoruz. E, onunla ilgili çeşitli şeylerimizi, hayallerimizi gerçekleştirmek üzere. Şimdi e, yazar olmak denilen şey de aslında bir nevi doğu, bu, bu, bunun gibi bir şekilde bir şey doğurmak, yaratmak, oluşturmak, kompozisyon meydana getirmek. E, bunun e, daki yaratıcılık şeyi kendinden geliyor zaten bence vasfı. Sadece yazmaktan geliyor ama e, writer'la odur diye iki ayrı kelime var. Her e, writer demek ki yani yazar ve edip evet olarak Türkçe karşılığı karşılayabiliriz. E, o yüzden e, buna ekstradan yaratıcı yazarlık lafını eklemede biraz abes teftigal e, gibi geldi işin bana. Pazarlama tarafıyla ilgili bir şey yani <gülüyor> şeyi de zaten e, o ismin tarihini e, baktığımızda ki Türkiye'de bu e, şey yapılmıyor bilinmiyor bu işin tarihi e, yani koca koca adamlar bunun e, şeyini e, derslerini veriyorlar bilmem ne yapıyorlar bu konuyla ilgili sayısız e, yani sayısız değil ama artık bir e, yekün e, oluşturacak kadar dosya hazırlandı dergilerde vesaire e, ama bir dolu e, bilgi hatası var o da dergilerde e, tam da bu nedenle aslında bu arada şeyi de söylemiş olalım e, Barış Acar'la birlikte e, Varlık ve Mesele dergilerinin Şubat e, sayısı için her iki dergileri Şubat e, sayısında e, birer yaratıcı yazarlık dosyası hazırlıyoruz e, orada ilk kez e, Türkçe'de e, bu meselenin tarihi nedir, Amerika'daki gelişimi nedir Türkiye'deki Ortaya çıkışı nasıl olmuştur bilmem ne falan filan ilk kez adam gibi anlatılmış ve tartışılmış olacak. De Her de iki dosyada da geniş bir Hı. soruşturma da yer alacak aynı zamanda Hı. falan. Ben de burada öğrendim. Ne öğrendin? Bunu şu an benim için de şey oldu yani. Evet, evet evet sürpriz ha, oldu benim için. Mıydı? Hiç söylememiş. <gülüyor> <gülüyor> yani burada var. resmen kanka. öyle oldu. <gülüyor> Güzel çok Arkandan sevindim. işler çeviriyor. Merak ediyorum yani ilk fırsatta ilk en yakın evet, zamanda evet, bakalım şimdi işte yoğun bir şekilde çalışıyoruz ona ee, hı, yani işin e, şeyinin girmiştik buraya ee, neden yaratıcı yazarlık öyle hı -hı, bir sıfatla hı -hı. E, bu işin şey yapılıyor olması evet yani işin mantığı gereği zaten yazar dediğimiz edip e, dediğimiz adam zaten yaratıcıdır hı -hı. yani e, bir dünya kurar bir e, şey yaratır bir evren yaratır hatta büyük yazarlar evren yaratır çünkü küçük yazarlar dünya yaratır o yüzden de yaratıcı sıfatını ayrıca kullanmaya gerek yoktur ki zaten bu yaratıcı yazarlık lafı yayılana kadar öyle yazarın yaratıcılığından falan filan da Türkiye'de mesela hatırlayalım kullanılmazdı yani yazarın Kaleminin gücünden bahsedilirdi, hayal gücünden bahsedilirdi, sıra dışı olmasından bahsedilirdi. bahsedilirdi falan filan. Ama yaratıcı kelimesi yoktu şeyde. E, ne derler? Kelime haznemizde hı hı. E, bu şekilde kullanılmıyordu. Yaratıcı yazarlık dersi nereden çıkıyor? E, 1880'de e, e, Oxford ya da Cambridge hep karıştırırım onları. Oxbridge diyelim. Hı hı. İkisinden birinde şey yapılıyor çok yoğun bir klasikler eğitimi veriliyor edebiyat bölümünde ki zaten bugün bütün dünyada okuduğu, okunan işte Aristotelesler Platonlar bilmem neler falan filan o dönemde hazırlanmış edisyonlardır. Müstemeleser gibi bir seçki mi yapılıyor yani? Hayır yani şey yapılıyor. Şimdi e, Aristo'nun e, metinlerinin, Platon'un metinlerinin, bütün o Yunan hı hı. E, şeyinin, klasiklerinin ana metinlerini okumuyoruz biz. Ha, ön çalışmayla Edited bunlar anladık. okuyoruz. Hı hı. E, yani ve, ve, birçoğumuz da şeyi bilmiyor. E, nerededir bunun el yazması var mıdır yok mudur hı hı. bilmem ne falan filan. Orada şey yapılıyor yani inanılmaz bir uzmanlaşma ve derinleşme söz konusu. Bu literatür açısından harika bir şey. Çok güzel. Evet. Ama e, henüz işte e, genç ve e, ergen şekilde edebiyat bölümüne girmiş bir öğrenci için de inanılmaz sıkıcı bir şey. E, yani özellikle bir ilgisi yoksa öğrencinin e, edebiyat bölümleri son derece sıkıcı ve itici bir hale geliyor. Bunu e, ortadan kaldırabilmek için bu klasikler dersleri... ...nin e, yoğunluğu aşağı çekiliyor. E, evet yani bu uzmanlaşma iyidir, hoştur, bilmem Ama bölüme hakimiyetiniz artık e, olmasın kararı veriliyor ve e, o yoğunluk geri çekiliyor. Bunun yerine öğrencilerin e, motive edebilmek için, e, edebiyata e, ilgilerini arttırabilmek için... ...yaratıcı yazarlık adında bir ders koyuyorlar. Tamamen e, pazarlama... Tekniği olarak yani şey yapmak için öğrenciye gel gel yapmak için bu, ve bu dersleri de yazarlara verdirtiyorlar. Yani e, edebiyat bölümünde işte kompozisyon dersini bilmem veren hocalara değil ve o dönemde bu ciddi anlamda tartışma yaratıyor üniversitelerde. Çünkü e, yazar yazarlık dersi verir mi veremez mi tartışılıyor hatta işte meşhur bir. ...şey vardır... E, ...laf vardır... İyi o zaman e, zooloji bölümlerinde de filler derse girsin... ...diye bir şey vardır... ...laf vardır... E, ...ama netice itibariyle... ...bu karar uygulanıyor... ...ve zaman içerisinde giderek... ...diğer üniversitelere vesairelere yayılmaya başlıyor... ...bu yayılmayla birlikte... ...yazarların... ...bu e, ders vermeleri... ...işte verdikleri ödevler, öykü yazdırmaları... ...şiir yazdırmaları, bilmem neler falan... E öğrenciler bunları üretiyor ama bir yerde yayınlamak e, istiyorlar. Ama belli bir şeyleri de yok, e, derinliği vesairesi yani bir edebiyat dergisine vesairede yayınlanacak kadar iyi de değiller. Ama bir anlamda üretim e, birikmeye başlıyor. Bunun üzerine üniversitelerde dergiler çıkmaya başlıyor, öğrenci edebiyat dergileri çıkmaya başlıyor ve e, şeyden. Birinci Dünya Savaşı itibariyle asıl şey kırılıyor. Nedir adı? Dananın kuyruğu tabiri caizse orada kopuyor aslında. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra malum işte Amerika'da evlerde büyük acılar yaşanıyor. İşte askeri giden babalar ya geri dönmüyor ya gazi olarak geri dönüyor yahut ciddi anlamda travmatik e, psikolojik sorunlarla geri dönüyor vesaire. Ve o dönemde e, çocuklarda bir içe kapanma gözlemleniyor e, okullarda. Bunu şey yapabilmek için çocukların bu içe kapanmasını aşabilmek için e, kendilerini ifade etmelerini e, kolaylaştırabilmek için o üniversitelerdeki yaratıcı yazarlık dersini ilkokullara çekiyorlar. Yani orada da açıyorlar. O andan itibaren işte e, aynı senaryo ilkokullar içinde işlemeye başlıyor. Ondan sonra da bütün e, okul e, kademelerinde bu dersler açılmaya başlanıyor vesaire. Ve e, biraz sonra da 40'lar 50'ler itibariyle de zaten e, işin içine e, yayın sektörü ve ajanslar e, dahil oluyor. Tam da işte o e, yazarı marka olarak satın almalar. O yazara marka olarak yaratıcı yazarlık kursları verdirtmeler, bilmem neler falan filanlar başlıyor. Tam işte bu meselenin iyice e, sektörleşmesi noktası Türkiye'de başlangıç zannediliyor. Bir dolu yaratıcı yazarlık dosyalarında, dergilerdeki vesairelerde işte kırklarda, ellilerde e, başladı deniyor. Değil o e, şeyi, sektörleşmesi, işin kurumsallaşması noktası orada başlamıyor. Yani burada da gördüğünüz gibi aslında tamamen e, toplumsal bir durum söz konusu ve e, bir ihtiyaca karşılık ya da bir tepki olarak da böyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani tarihin bir noktasında Amerika'daki bir müfredat değişikliği hı hı. bugün e, dünya edebiyatını etkiliyor. O yüzden haliyle aslında. nasıl ki önceki programda yazar denilen şey tarihsel olarak oluşmuştur. Sözünü kurduysak aslında yaratıcı yazar denilen şey de bu şekilde bir oluşum sürecinden geçmiş. Ve onun oradaki o varlığı aslında oradaki hikayeye, o varlığın oradaki hikayeye borçlu bir şekilde. Ee, ha, ve tabii sözünü kestim hı. ama şeyi de vurgulamak lazım. Ee, bu 20'ler 30'lar da özellikle e, bu kadar yayılmasının... Ve poh destek görmesinin en büyük nedenlerinden biri yani sadece öyle üniversitelerde e, birkaç yazarın e, yaratıcı yazarlık dersi vermesiyle bu etki oluşmaz çünkü. E, en büyük nedeni Amerika'nın bir kültür politikası olarak yaratıcı yazarlık derslerine destek vermesi. Bunu neden yapıyor? Çünkü tam o tarihlere dikkat edelim. E, Rus devrimi gerçekleşmiş. Ee, ve o dönemki dünya edebiyatı dediğimizde e, hangi edebiyatlardan bahsediliyor? Rus edebiyatı ve Fransız edebiyatı. Ama her iki e, literatürde de baktığında e, işte solcu solcu romanlar, öyküler, kitaplardan oluşan bir e, literatürden bahsediyoruz aslında. E, ama Amerika da bir yandan Rusya'ya karşı bir... E, politika geliştirmeye başlıyor. E, kendi içindeki yazarlar o adamların e, edebiyat metinlerini okuyarak, onlardan etkilenerek burada da aynı şeyleri yapmaya kalkıyorlar. Bunu ortadan kaldırabilmek için, buna karşı bir şey yapabilmek için e, bizim e, Rus edebiyatına, Frans edebiyatına ihtiyacımız yoktur. Kendi milli e, edebiyatımızı kurabiliriz. Bunun için de kendi işte gündelik hayatımızı, insan ilişkilerimizi vesaireleri e, yansıtan e, bir edebiyata ihtiyacımız vardır deniyor ki e, tam şey, Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki e, diskurla aynı şey aslında e, ve bu şekilde bu e, derslere ve bu dersleri verenlere ve bu dersleri verenlerin kitaplarına e, ciddi anlamda destek veriliyor. Şimdi, ve ondan sonra patlıyor mesela. Şimdi böyle de bir siyasi arka planı var. Evet yani. Şimdi. Amerikan Milli Edebiyatı'nın e, oluşması için yapılmış bir kültür politikası e, şeyi aslında bir yandan. Da. Yani e, bugün e, herhangi bir ürünün üretiminden tutun Mesela araç için söyleyelim. Yani nasıl ki Fordizm diye bir şey söz konusu ise ve bunun Fordizm'de de. Ee, bir şeyin üretiminin e, nasıl ki belli ve çok da e, ölçümlenmiş aşamaları varsa e, hatta çeşitli şey çalışmalarında e, fabrika çalışmalarında body motion çalışmaları bile yapılır. Yani bir şeyi alıp bir yerden bir yere bayağı tutup koymanın e, en işte optimal hesaplamaları nasıl yapılara kadar gidiyor. E, bu bir tam bir e, endüstrinin verimliliğini arttırma çalışmasıdır. Evet. Herhangi bir hareketi bir, e, herhangi bir insan 500 çeşit yapabilir ama Benim verimliliğimi artıracak şekilde Nasıl yapmalı e, Bu O insanın mutluluğundan bahsetmiyorum Benim en kısa sürede o Eşyayı oradan oraya taşımam için O insanı benim bir şekilde eğitip En hızlı ya da en optimal işte nasıl tutacağını Nasıl koyacağını e, hesaplamam lazım Şeyine Mühendisliğine ama mühendislik yaptıkları şey Aslında canlı canlı bir Varlık insan Ki Eylemin kendisi çok kuru bir eylem. Bir şey bir yerden tutup kaldırmak ya da bir civatayı sıkmak. Bunun gibi aslında düz bir eylemde bile e e e bu e mühendislik çalışması insanın bünyesini yoruyor. Şey anlamında yoruyor, psikolojik anlamda yoruyor. Çünkü e e eylemimizin e öznesi olduğumuz için o öz öznelik şeyimiz bizden gidiyor. Yani benim bu şeyi bardağı bir yere koymamın bile bir e yönergesi, bir kılavuzu olması bile e aslında rencide edici. E bu kaldı ki bir yazarlık eylemini gibi insanın çok da öznel, e, şahsi e, derdinin bir şekilde ifadesi olan bir eylemde bu mühendisliğe gidildiği vakit bence ciddi bir e, öznelikten o zaman cayma, vazgeçme ya da ihale etme, tam e, taşeron yani. firmaya verme gibi bir şey söz konusu oluyor. Ciddi bir yabancılık etkisi, tam yabancılaşma da. etkisi yaratacaktır diye düşünüyorum. Tam da o yani o işte geçen programın sonunda... Ee, vardığımız noktaya aslında yeniden hı hı. varmış olduk bu programın da sonlarına doğru ama e, işin hani öyle e, naif vesaire falan filan e, tarafında değil de daha e, bu tarafından bakmak lazım. Çünkü e, o işte söylediğin civatayı sıkma falan filanın e, nasıl yapacaksın daki yönergesiyle e, şey arasına yaratıcı yazarlık e, kitapları arasında aslında hiçbir fark yok. O yüzden o kitaplar işte inceleme yahut deneme türünde basılıyor. O damgayla basılıyor hı hı. yayın evlerinden. Halbuki aslında ders kitabı olarak e, da, ders kitabı damgasıyla basılıyor olması gerekiyor onların. Çünkü e, içlerinde ne bir inceleme söz konusu ne bir e, denemenin e, içereceği malzeme söz konusu. Şey nasıl yapılır işte karakter nasıl yaratılır. Ee, üslup nasıl oluşturulur o ne demekse Nasıl e, bunu anlatacaksan hı hı. E, işte Zaman ve kurguyu nasıl yapacaksın Bilmem ne falan filan gibi Gayet aynı işte e, Civatayı bu şekilde sıkacaksın Bunu buradan bilmem ne yapacaksın Üzerine de kapağını koyduğunda tamamlanmış olur Şeklinde bir e, Ders kitabı Bir yönerge bir e, rehber Kitap Bunlar aslında Tabi biz burada bu civatı sıkmayla bunun arasında bir Metafor olsun diye ilişki kuruyoruz. Elbette bu kadar i̇şin düz tarafı düz değildir. Aslında. Tabii ki yazıyı yazmak dahi elbette bu kadar bu kadar mekanik değildir. Ama e, işin içinde benim e, okuyucu olarak ama yazarlık işte bu kadar mekanik yapan adamlar türüyor türüyor. Böylece. Ya da şöyle diyelim işin içine gittikçe mekaniklik dozu artmaya başlıyor ve e, bu mesela okuyucu açısından hep yazarlık bahsediyoruz yazar kimdir ama benim okuyucu açısından e, metinle kurdu, kurduğum samimi ilişkim sarsılıyor. Çünkü ben aslında metinin Metin in bir insan tarafından yazıldığını varsayıyorum. İnsan, e, insandan olan bir şey okumak istiyorum. Ama e, orada yönergeler, yani iç, hani aynı nektar gibi bu şeydeki meyve sularındaki gibi en az yüzde otuz portakal su içerir. Peki gerisi, o en az <gülüyor> ne demek? Nerede? Ya da evet, bunun gibi en az yüzde kaç insaniyet içeriyor bu yazı? yönergeleri yönergeler dışında kalan insaniyet tarafı özü. ...konsantre olan tarafı nedir bilmiyorum... ...deri kalan... ...o yüzden bu bilmemezlikte e, beni... ...kurdum samimi ilişki açısından... ...oldukça yoruyor. İşte o geriye kalan... ...yüzde yetmişlik... E, ...kısımda işin entelektüel tarafı var. O yüzden mesela... E, ...şeye dikkat edelim... ...bu konuya hiç e, bakılmıyor... E, ...neden şeyden beri... E, ...1950'lerden 60'lardan beri... E, ...dünyada... ...ki ne hikmetse... Az önce şey yaptığımız gibi tam da bu işin sektörleştiği ve kurumsallaştığı tarihlerdir onlar. Hı hı. Ne hikmetse o tarihten sonra ne Amerika'da ne Avrupa'da e, bir tane felsefi akım, bir hı. tane entelektüel akım, e, bir tane e, edebi akım yok. Bıçak gibi kesiliyor. Nerede öncesindeki e, 60'lara kadar ki dönemdeki... ...yazarlar arasındaki entelektüel tartışmalar, felsefi tartışmalar, bilmem neler? Yani hepsine postmodernizm deyip bir çorba olarak köşeye atıyoruz bu konuyu mesela. Postmodernizmi bile tartışmıyor ki. Yani yok işte zaten işte yani. tartışmamaya postmodernizm diyoruz gibi bir şey oldu benim o söylediğim. Yerler. <gülüyor> yerler işte ama öyle. Ya işte böyle bir çağdayız. Yani hangi bir çağdayız? İşte böyle bir çağdayız yani. diyor. Açıklama yani. yok, açıklama yok. Çünkü açıklanamaz. Hop. Tabii Hemen şey, sağ dışına kaçmak lazım da minder dışına kaçmak gibi bir şey oluyor bu. E bitiriyoruz herhalde bu programı da. Evet evet Peki. Da O zaman e, İnceden Kültür'ün bu hafta sonuna geldik. E-mail adresimiz incedenkultur.gmail.com ve Facebook sayfamız İnceden Kültür'ü aratabilirsiniz. Programımızın kayıtlarında mutazam bir şekilde koymaya çalışıyoruz sayfamıza. Evet. Yani hem e podcast yükleniyor hem... Archive.org'a... Facebook... Facebook sayfasına. İyi günler. Ben Gökhan Aslan. Ha, sonunda, Bu sefer tel söyledim. Sonunda imzamı benim evet. Peki. Ben de mesut varlık. İyi günler.